Bismillahirrahmanirrahim ve bihinasta'in ve ismül fa'ili minel mücerredi yu'tellu bil hemzeti kesayinin ve bai'in ilel ahir evet izi'den 33. dersimizi bugün okuyoruz ecvef konusunu <gülüyor> okumaya işlemeye devam ediyoruz bugün ecvefin ecvef bir fiilin ismi fail ve ismi mef'ulu nasıl yapılır ismi fail ve ismi mef'ulundaki ilaller değişiklikler nelerdir bunları okuyacağız ister mücerred ister mezcidu fihi ecvefin ismi fail ve ismi mef'ulunu inşallah bugün okuyup bitirip ecvef konusunu bugün bitireceğiz <gülüyor> Evet. وَاسْمُ الْفَائِلِ İsm-i fa'il مِنَ الْمُجَرَّدِ Mücerred. Yani konumuz ecvef olduğu için elbette ecvefi mücerred yani. مِنَ الْمُجَرَّدِ Burada mücerred de derken e, sülasi mücerredi kastediyor. Sülasi mücerred. Çünkü ecvef Üslasi orta harf harfi illet olunca ecvef olur. Üslasi mücerrettir. Yu'talu <gülüyor> <gülüyor> <yühtellu> i'lale uğratılır. Yu'talu i'lale uğratılır bil hemzati hemze ile. Evet. Demek ki e, ecvefün üçlasiye mücerredinin isim fe'ili hemze ile i'lale uğratılır. Yu'talu i'lale uğratılır bil hemzati hemze ile. Kesainin. Sa, sawane kökü sawane <gülüyor> isme feil ne olur? <coughs> i̇sm-i fail olur. Sawinun, nasirun gibi. Ayn-ı fiil vav. Wow. İşte o ayn-ı hemzeye kalb ediyoruz. Oluyor sawinun. Mesela qawale. İsm-i fail qawilun. Vav wow, hemzeye kalb ediyor çünkü kuralımız budur. Ve ism-i fail-i bil hemzeh. O kadar. Hemze ile yelale uğrar. Kâvilün olur kâilün. Tabi ister vavi olsun, işte bunda olduğu gibi, ister ya'i olsun. Mesela bey'e oluyor bâyi'ün. <gülüyor> oluyor bâyi'ün. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, mesela diyorlar ki, falan firmanın Diyarbakır'daki bayisi şudur. Bayi. Türkçe'de diyorlar ya, işte falankes filan şeyin bayisidir Filan ürünün filan... Malın bayisidir. Bayi. Bu bayi kelimesi işte buradan geliyor. Beya sattı. Bayi e, satıcı, ilalssız hali bayi. E. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o bayi e, bayi e oluyor. Bayi. E. Ama birçok insan Araplarda olsun veya Arapların dışında Arapçadan kelime alan Mesela Türkçede Osmanlıcadan Satıcıya bayi edemiyorlar bayi ediyorlar Bu galet'e meşhur edendir Yani meşhur olmuş hatalardandır Yani bunu galet hatalı kullanıyorlar Birçok insan Araplar dahil Şu anda Arap memleketlerinde Mesela bayi ediyorlar bayi edemiyorlar bayi <gülüyor> ediyorlar mesela Ama kâide bayi ettir O yanın hemzeye kalbolması olması lazım Kural budur fakat bayi ediyorlar. İşte Türkçe'ye de bayi olarak geçmiş, bayi olmuş bayi. Hani diyorlar falan şeyin bayisi şudur. Kökü buradan geliyor. Evet, bayi ön. ecvefi acıfıvawi olsun, ister acıfıyayı olsun, isme fa'il de aynul fiil hemzeye hamzeya kalbedilir. Ve min al mazidi fihi. Peki sulasi mazidi fihi? Mazidi fihiye gelince. Ve min al mazidi fihi. Mazidi fihiden ise yu'tellu i'lale uğratılır bima o şeyle ki bima o şeyle ki u'tulle i'lale uğratılmış bihi o şeyle el mudari'u <gülüyor> yani mudari'a neyle i'lale uğratılmışsa o sülasi mezdufinin mudari'a neyle i'lale uğramışsa ismi faili de aynı i'lale uğrar zaten bunu söylemezse de bilmeniz lazım niye? İsmi faili neden yapılıyordu? mezidu fihilerde. Sülasi mezidu fihiler. Rubai mücerred ve rubai mezidu fihilerde. Yani <gülüyor> hatırlayın. sulasi mücerred hariç. Diğerlerde. sulasi mezidu fihiler. Rubai mücerred ve rubai mezidu İsmi fail ve ismi mef'ul nereden yapılıyordu? Mudara'dan. <gülüyor> Fiili mudara'dan yapılıyordu. Kusura bakmayın bugün boğazım e, habire işte, takılıyor. <gülüyor> Demek ki mudara'dan Hangi ilale uğruyorsa ismi fail de <gülüyor> aynı ilale iğl uğruyor. Biraz soğuk kalmışım. Hep e, boğazıma tesir ediyor. <gülüyor> evet. Demek ki mudara hangi ilale uğrarsa mezdufihinin ismi faili de aynı ilale uğrar. Çünkü mudara'tan yapılıyor. Mesela kemucibin diyor. Ecebe yücibu. <gülüyor> <gülüyor> yucibu nasıl ismi fail yapıyorduk mudariat harfini atıyorduk başına dammeli bir mim getiriyorduk oluyordu mucibun yani e, mudarien bina-i malumdan hatırlayın ismi fail bina-i yapılıyor ismi meful bina-i meçhulden yapılıyor ecabu yucibu yucibu isim e, bina-i malum yucabu bina-i meçhul yucibu yayı attık <gülüyor> mudariat harfini getirdik mucibun oldu veya Aslından yapalım yani. İlalsız mudara'ten. İlalsız. İlalsız mudara'a nedir? Yücivibu. Yücivibu. Ecevebe yücivibu. Mudara'at harfini atalım. Mücivibun olur. İsmi fail olur. Mücivibun. Bu mücivibun'un vavın kesresini makablına veriyoruz. Mücivibun oluyor. Vav sakin makabli kesreli yaya kalbediyoruz ediyoruz. oluyor. Yani mudara'teki ilalın aynısı bunda da oluyor. İster direk İlale uğramış mudara'tan yap direkt yaparsın Yüci budan mücibin çıkarırsın İsterse İlale uğramamış mudara'tan yap Mücuibin olur İsmi fail olur mücuibin Ama mudara'ın başına ne gelmişse Bunun başına da aynı şey gelir Yine olur mücibin Yani hangi yoldan gidersen Aynı kapıya çıkarsın Evet Mücibin Ke Mücibin mücib gibi Ve mustakimin müstakim gibi şimdi hatırlayın <gülüyor> sülasi mezidu fihi yani ecvefin yani, sülasi mezidu fihi'sinde kaç bab ilale uğruyordu? 4 bab ifal babı, tef'il babı, infial babı iftial babı <gülüyor> hatırlayın dünkü dersimizde okuduk ne demiştik vel mezidu sülasiyu <gülüyor> la ya'tellu minhu illa 4 evniyetin değil mi? Sülasi Meclifi'de sadece dört bab İlale uğruyor. O dört babta if'al, tef'il, infial, if'ti'al İşte aynen madem bu dört babta fi'il İlale uğruyor. ismi failde de yine bu dört bab İlale uğruyor. <gülüyor> evet. Kemucibin ve <gülüyor> mustaqimin. Mustakim de aynen aslı mustakimundur. Aynen mucibunda izlediğimiz yolu bunda da izliyoruz. Artık bunu anlatmama gerek yok. Müstakviymdir. Aslı, ya yastakviy mudan yapılır, direkt müstakviy olur. Veya yastakviy yapılır, müstakviy olur. Yine müstakviyına gelir. Ve menquadin aynen, aslı menkaviyendir. Aslı menkaviyendir. Ve muhtarin, bunda aslı muhteyiründür. Yalnız burada şu hususu ifade etmem gerekir. Bu dört bab yani mucibun mustaqimun munqadun muhtarun <gülüyor> bu dördüsünden ilk ikisi yani mucib ile mustaqim ismi fail ile ismi meful birbirinden farklıdır mesela mucibin ismi mef'ulu mucib ismi fail ismi meful mujab oluyor çünkü yucab'dan yapılıyor mustaqim ismi meful mustaqam oluyor mustakam mustaqim mustakam ama munqadun ile muhtarun kelimesi ismi meful da aynı çünkü bu İlal'dan kaynaklar. Yani onların İlal'ı böyle, bunların İlal'ı Evet her dördü de İlal'a uğruyor. Aynen <gülüyor> fi'yle mudara etaki gibi İlal'a uğruyor. Ee, ama ismi fail ile ismi mef'ul, munkadun ve muhtarun da aynı. Hatta bunu zaten şeyde de okuduk. Daha <gülüyor> önceki derslerimizde ve kad yestevi lafzul fa'il ve mef'uli hatırlayın. Bazen İsm bu muatal fiillerde bazen ismi fail ile ismi meful aynı olabiliyor. Rafız olarak tabi aslı ayrı. Mesela munkadun ismi fail iken aslı munqawid'undur. Muhtarun ismi fail iken aslı muhtayir'undur. Bu ismi fail uşmü'l mef'ulî ismi mef'ul min'es sulâsiy'il mücerredî sulâsiye mücerredden yu'tallu i'lâle uğratılır bil hazfi ve'n nakli. Şimdi Diyor bil hazfi ve nakli Benim elimdeki nusha Fakat e, Bunu bin nakli vel hazfi Desek daha iyi olur Önce nakil ondan sonra hazf bin nakli vel hazfi Ama benim elimdeki nuskadasın Elinizdeki nuskada doğru olabilir Benim elimdeki nuskada yazıyor Yu'tellu bil hazfi ve nakli Önce hazf yazıyor sonra nakil yazıyor Aslında önce nakil sonra hazf olması lazım Ha bunu musannıf bu hata yapmış Değil Değil genelde bu tip hataları Bu tip yanlış yazılmaları Genelde müstansihler yapıyorlar Daha evvelde anlatmıştım Yani bu geçmişte bu kitapları Hep elle kopyalıyorlardı Müstansihlerin çoğu yarı alim idiler veya az çok birazcık Sarknahu biliyorlardı Bazı şeyleri kendilerince düzeltmeye Veya sehven olmuş unutarak şaşırarak bazen, olmuş. bazen de bile bile yapmışlar Bile bile bazı kelimeleri bazı şeyleri Kendilerince güya düzeltmişler Şimdi okurken de böyle insan talebeyken de böyle Mesela hatta alim olunca bile Bazı yerleri insan şaşırabiliyor Yani bazı yerleri siz yanlış biliyorsunuz Kendi ilminize göre Orayı düzeltiyorsunuz ama daha derin bir ilme sahip Olduktan sonra Orayı daha iyi öğrendikten sonra bakıyorsunuz Hayır doğruymuş siz hata yapmışsınız Böyle şeyler insanın başına geliyor Şimdi burada da önce Nakıl sonra hasıf olması lazım Çünkü önce nakıl oluyor ondan sonra hasıf oluyor <gülüyor> Doğrusu و اسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل والحذف ديجزم gibi şimdi isme meful saneden yapalım normal şekilde yapalım savan mesnun olur iki vav yan yana onu dikkat edin meful sıgası aynı fiil de vav vav da vav zaten meful vav zaten وو. Her yerde meful sıgasında vav geliyor aynı fiilden sonra vav geliyor. mesnun olur şimdi birinci vav aynül fiil, ikinci vav mef'ullük fiili. Mef'ul sigasının e, vav'ı. Mef'ul sigasının vav'ı. İkinci vav. Meqvûlün. O da aynı. Meqvûlün. Vav'ın dammesinin makablına veriyoruz. Mesûnun oluyor. masunun iki vav yan yana. Dikkat edin. İki vav yan yana. O iki vav'dan bir tanesi atılıyor. Çünkü iltikai sakinin ala gayri haddihi oluyor. iki vav yan yana. masunun oluyor. Ha, o iki vavdan bir tanesini atıyoruz. Hangi vavı atıyoruz? İhtilaflı. Acaba Aynül fiili mi atıyoruz? Yoksa Mef'ul sigasının vavını mı atıyoruz? Hani her Mef'ul sigasında vav var ya. Mücerred, e, Sülasi Mücerred bütün hepsinin Mef'ul sigasında vav var. Mesela men madrubun, Surun, medrubun, Mektubun hepsinde vav var. Biliyorsunuz. Şimdi bunların Aynül fiili de vav. Bu ecvefi vavinin işte bu birinci vav'a mı atılıyor? Yani aynül fe'l olan vav'a mı atılıyor? Yoksa ikinci vav ihtilaflı. Diyeceksiniz ne fark eder? Vezinde fark eder. Vezinde fark eder. Mesela masunun. Damme'yi ma'a verdik masu masunun oldu. Bir vav attık. Diyelim aynül fe'le attık. Aynül fe'le atarsak bunun vezni şöyle olur. mefulun olur. Bakın mesunun olur mefulun bak aynı feil gitmiş dikkat edin mefulun ha meful vavunu atarsak vezni ne olur mefulun olur mefulun mesunun mefulun mef oradaki vav aynül feildir işte vezin farkı buna dikkat edin bakın buna dikkat edin eğer tekrar ediyorum ismi meful vavunu atarsak aynı feili bırakırsak vezin yani bu mesunun veya mekulun hangi vezinde olur? Mefu'lün vezninde olur. Mefu'lün Dersiniz ki bunun vezni mefu'lün. Yok eğer aynül fiili atıp ismi mefu'l vavını bırakırsak ne olur? Mefu'lün olur. Çünkü ismi mefu'l vavı zaten vavdır. Her yerde var. Yani o ismi mefu'l vavı örneklerde de örneklerde de vav olarak kalıyor. Ama aynül fiil Aynı, vezinde aynül fiildir. <gülüyor> evet. Kemesunin ve mebi'in. Vavi bu şekil. Ya o vav ya o vav. İki vavdan bir tanesini atıyoruz. Mesunun oluyor. Mesela kalenin ismi mef'uli mekulun. Mekul. Ve <gülüyor> mebi'in. Mebi'i gibi. Bu da ecve fiya'i. Bu da aslı nedir? Mebiyu'un. Mebiyu'un. Ne yapıyoruz? Yanın Dammesini makablına veriyoruz. Hani diyor ya bin nakli vel hazfi. Önce nakıl ondan sonra hazif. Yağ'ın dammesini makablına veriyoruz. Oluyor mebuy, mebu'y tabi yadan sonra bir de vav var. İltikai sakinler. Mebu'y un oldu. Vav'ı attık diyelim. Diyelim önce ismi mef'ul vav'ını attık. Ne oluyor? Mebu'y un kalıyor. Mebu'y un. Mebu'y un kalınca kurala göre yayı vava çevirmemiz lazım. Çünkü ya sakin makabli dammeli, ya'yı vava çevirirsek ne olur? Mebu'un olur. Mebu'un olursa aynen mesunun gibi olur ve ecvefe vavi ile karışır. Yani mebu'un dediğin zaman bunu ecvefe vavi zannederler. Bunun ismi ve mebu'un dediğin zaman bu olur ecvefe vavi. O zaman ne yapacağız? Demek ki oradaki mebu'un mebu olduğu zaman o ya'yı Vav'a çeviremiyoruz. Peki ne yapacağız? Madem yayı vav'a çeviremiyoruz, o zaman ya'nın makabelindeki dameyi kesreye çevireceğiz. Mebiyun olur o zaman. İnşallah anladınız. Tekrar ediyorum. Mebyu öndür. Mebiyun. Önce ne yapıyoruz? Ya'nın damesini makabına veriyoruz. Mebuyun oluyor. Oradaki vav'ı atıyoruz. Ha, bir görüşe göre vav'ı atıyoruz. Diğer görüşe göre yayı atıyoruz, aynı kapıya gideceğiz. Diyelim ki yayı attık, ne olur? Mebuğün olur. Mebuğü öndür, mebu yayı attık ya yani aynı fiili atarsak mebuğün kalır. Mebuğün kalınca masunun ile aynı sıga, o zaman ne yapacağız? Ma kablını çevirip mebiğün yapacağız. Ya bu da yâ çevirip mebiğün yapacağız. Evet. Walmahzufu hasfedlan vavul mef'uli mef'ul vavudur. Diyor hasf edilen mef'ul vavudur. Yani aynul fiil değil. Mef'ul vavudur. İnde Sibavayhi, İmam Sibavayhi'nin yanında. Nehvin babası diyelim tabiri caizse. Nasıl mantığın babası Aristo ise, nehvin babası da İmam Sibavayhi sayılır bir nebze bir kısmen. Çünkü asıl nehvi ilk vada' eden Nahvi ilk Kur'an i̇mam Ali kerramallahu ve cehehu ve radiyallahu ta'la ta anhu ve i̇mam Ali'dir radiyallahu ta'la ta an Fakat İmam-ı sonradan ülema içerisinde, ümmet içerisinde en meşhur olmuş hemen hemen Nahvi'nin babası sayılmış Evet Yani şöyle diyelim diğer bir tabirle Fıkıhta İmam-ı Ağzem i̇mam Şafi'i yani İmme-i Erba'a neyse fıkıhta dört mezheb imamı fıkıhta ne ise nehu ilminde de İmam ı sibeveyhi odur. Evet. Demek ki İmam ı göre mef'ul vavıdır. <gülüyor> yani demek ki masununun vezni ne oluyor? Ee, mef'ulun mef oluyor. Masununun vezni mef'ulun. Çünkü o mef'ul vavı gitmiş. Mef'ulun oluyor. Mebi'unun da oluyor. Mefi'ulun. Mefi'ulun. Mebi'un oluyor. Mefi'ulun. Ama aynı fiil atırsa, atılmışsa oluyor mefulun yani masununun vezni oluyor mefulun mebiunun vezni de oluyor eee mafilun mebiunun vezni de oluyor mafilun evet ve mahzuf vavu maf'ulun inde sibawayhi ve aynul fi'li bida mahzuf aynul fi'ildir inde abilhasanil ahfas Ebu'l-Hasen-i e göre, o da büyük Nehu ulemasından, o da Nehu müştehitlerinden, Nehu ilminin müştehitlerinden. Ebu'l-Hasen-i e göre, aynul fiildir. Evet. Ve benutemimin, tamim Benutemim kabilesi ise, yusbitune, ispat ediyorlar. Yani sabit bırakıyorlar, el-ya'e, ya'yı ya sabit bırakıyorlar. Yani ecvefe-i ya'i de, ismi mef'ul de, ya'yı atmıyorlar. Yani aynen sahih gibi yapıyorlar ismi mef'ulü aynen sahihin ismi vefudunu nasıl yapıyorsa onlar da öyle yapıyorlar ya'yı sabit bırakıyorlar ecvefi ya'i de bakın vavi de değil vavi aynen onlar da okuduğumuz gibi yapıyorlar biraz önce okuduğumuz gibi ama ecvefi ya'i de şöyle diyorlar işte fe diyorlar fe yekulune mebiyu yani mebiyu'un yapmıyorlar ilal yapmıyorlar yani mebiyu'un oradaki ya'yı sabit bırakıyorlar Evet, mucerred gitti ve min el-mazid fihi mazidu fihi da'isa yu'talu i'lala urar yani ismi fa'ili ila ismi maful bin nakli ve'l-qalbiyna nakl ve'qalbla in u'tilla fi'luhu tabi eğer fiili i'lala uğruyorsa in eğer u'tulla i'lala uğratılmışsa fi'luhu ay fi'li i'lala uğratırız biliyorsunuz 4 bapta i'lal var ecvef fi mazid fihi de 4 bapta i'lal var biraz önce söyledim ifal tef'il infial ifti'al evet ifal tef'il İnfial, iftial. Bu dört babta ihlal var. A, i̇smi mefulde de ancak bu dört babta ihlal var. E, nedir? Bu dört fiilde, bu dört kalıpta ihlal, nakıl ve kalbiyle. İşte ke mesela. Mücab, mücvebündür. Biliyorsunuz artık bu anlatmaya gerek yok. İsmi fail ile ismi mefulde birbirine benziyor. Mücab da hem ismi şey, estağfurullah. İsmi faal mücibtir. Mücvibundan geliyor. Mucib. İsmi mefulde mücab, mücvebünden geliyor. Veya biri mucibun'dan geliyor biri mucabun'dan geliyor mudarattan alırsak direkt ama an aslından alırsak mucibun mucabun oluyor mucibun oluyor mucibun mucabun oluyor mucabın. ve mustaqamun bu da mustaqimun ismi fail idi mustaqamun ismi meful yestakimu yustakamu Ma'lum yestakimu mudari me'lum yestakimu mudari mecul yustakamu işte yustakamu'dan alınca direkt mustaqamun oluyor yustakemu'dan alsa mustakvemin oluyor mustakvemden mustaqamuna geliyor nasıl geliyor biliyorsunuz Ha, ve munkadun ve muhtarun işte bu ikisi e, ismi fail ile aynı munkadun ismi mef'ul aynı zamanda ismi fail İsmi mef'ul ise köküm munkavedundur ismi mef'ul ise munkavidundur muhtarun da ismi fail ise muhteyirun ismi mef'ul ise muhteyyerundur bunları zaten biliyorsunuz evet demek ki dersimiz buraya kadar yeter ve salişel muhtelülam o yarına kalsın ibareyi okuyorum واسم الفائل من المجرد يعتل بالهمزة كصائن وبائع ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع كمجيب ومستقيم ومنقاد ومختار واسم المفعول من السلاسي المجرد يعتل بالهمزة بالنقل والحذف ديyorum çünkü burada yanlış yazılmış bin nakli vel hazfi kemasunin ve mabiin ve mahzuf vavu el mef'ul inde sibawayh ve aynu el fi'li inde abil hasan el aghfash wa banu tamim yusbitun el ya fiqulun mabiun